kal, ev kemakal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Amin. Peygamberimiz, Efendimiz, başımızın tacı, rehberimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet size okuyup izah etmeye çalışacağım. Ramuz-ül Ahadis isimli hadis kitabından bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce evvelen ve haseten Peygamber Efendimizin ruhu pâki için sonra cümle Ali'nin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için saygı biya ve mürşedin ve cümle evliyaullahın ruhları için haseten ümmet-i Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan saadat ve meşahit duruk aliyemizin evliyaullahın vicalı ül gaybın ruhları için okuduğumuz eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın, kendisinden feyze aldığımız hocalarımızın, Muhammed Zahidi Bursa hocamızın ruhu için bu kitabın içindeki bilgilerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün ravilerin, alimlerin ruhları için ve şu içinde ibadet edip hadis müzakeresini yapabildiğimiz mescidi yaptırmış olanların, yapılmasına yardım etmiş olanların şu hale gelmesine gayret sarf edenlerin, para verenlerin, cümle geçmişlerinin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisleri dinlemeye gelen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları için, hayatta olan biz Müslümanların da Mevlamız'ın rızasına uygun, Peygamber Efendimiz'in sünnetine muafık yaşayıp, Peygamber Efendimiz'in yolunda yürüyüp, ahirette ona komşu olup, cemali, ilahiyi görebilmemize vesile olması için bir Fatiha, üç ikaz şerif okuyalım, buyurun. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki iftahu ala sibyanikum evveli kelimetim bila ilahe illallah evlatlarınıza, çocuklarınıza ilk kelimeyi La ilahe illallah ile açın. İlk konuşmayı, ilk sözü öyle açın. Ve lakinihum illel mevti yaşayıp da vadesi yetmiş ölme durumuna gelmiş insanlara da ölüm anında La ilahe illallah kelime tevhidini telkin eyleyin. Çünkü ve innehu men kana evvelu kelamihi la ilahe illallah ve akhiru kelamihi la Her kiminki ilk sözü ve son sözü la ilahe illallah olur. tüm âşe 1000 senetten sonra bin sene yaşasa ma'su ile an zenbin vahidin bir tek günahtan sorguya tabi tutulmaz. Allahu Teala Hazretleri ona rahmetiyle muamele eder. Demek ki ilk önce evlatlarımıza kelime-i tevhidi öğreteceğiz. La ilahe illallah demesini öğreteceğiz. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Cennetin anahtarı, cennetin kapısı la ilahe illallahla açılır. Cennetin anahtarıdır. Kim la ilahe illallah derse cennete dahil olur. Peygamber Efendimiz yanındaki sahabiden bir zata müjdele ki kim la ilahe illallah derse cennete girecek diye tembih eyledi. O da dışarı çıktı. Tembih etmek üzere. Böyle şeyleri vardır. Sonra Hz. Ömer'le karşılaştı. Hz. Ömer'e dedi ki ya Ömer, Peygamber Efendimiz bana emir buyurdu. Kim la ilahe illallah derse cennete girecektir deyince Hz. Ömer ona çok sert muamele etmiş. Bir vurmuş, düşürmüş sırtüstü yere. O da üzgün. Ve kızgın Peygamber Efendimiz'e döndü geldi. Ya Resulallah sen bana buyurmadın mı böyle? Ben buyurdum. E Hz. Ömer'e ben bu, bu buyurduğunu söyleyince bana vurdu. Hz. Ömer de zaten arkasından gelmiş. Diyor ki Ya Ömer için böyle yaptın? Ya Rasulallah, Halk bunu duyarsa güvenir. La ilahe illallah dedim diye. Cennete gireceğim diye güvenir. O zaman salih ameller işlemezler diye itiraz eyledi böyle. La ilahe illallah demek insanı cennete sokacak hasılı. Hadis-i şeriflerde bu böyle. Onun için çocuklarımıza ilk söz olarak la ilahe illallah öğreteceğiz. Allah var şeriki, naziri, ortağı yok. Tektir, birdir, ondan gayrı mavud yoktur diye öğreteceğiz. Sonra vefat etmek üzere olan insanın başucunda da hafif hafif hafif hafif la ilahe illallah la ilahe illallah zorlamadan sen de de filan diye terzik etmeden la ilahe illallahı söyleyeceğiz. Çünkü her işin sonu önemlidir. Başında bir insan efendim şimdi bu zamane insanların da hep biliyorsunuz biraz sıkıştırdın mı? Sen galip geldin mi? Söylediğin sözlerde haklı oldun mu? Yumuşuyor. Diyor ki Zaten ben de küçükken amme cüzünü okumuştum. Zaten benim dedem de müftüydü. Zaten annemin babası çok büyük insanlardan, meşahih, giramdan filan. E mübarek işte onlara layık olsana. Sen madem öyle mübarek bir asil aileden gelmişsin. O zaman başlıyor şey yapma, sayma şeceresinden. Ama yani Peygamber Efendimiz yanındaki akrabasına bir bir seslendi her birisine. Ey filanca Allah'a Efendim ben sana bir fayda sağlayamam. Allah'a güzel ibadet et. Ey Filanca, Allah'a güzel ibadet et. Ey Fatıma binti Muhammed dedi. Ey Muhammed'in kızı Fatıma. Benden ne mal istersen ne istersen vereyim. Ama ben sana ahiret için bir fayda sağlayamam. Aman ibadetine, taatine dikkat et dedi. <gülüyor> Babaların, dedelerin, anaların asilliği evlat o yolda yürümezse olmaz fayda sağlamaz. Yürürse şefaati var. Şefaati var. Yürümezse olmaz. Onun için işte öyle başlangıçta öyle başlamak mühim de sonunu da öyle getirmek çok daha önemli. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurmuştur ki işlerin itibarı sonunadır. En sonu nasıl olacak? Şimdi insan Çalıştı, çabaladı, bir şeyler yapmış, göründü filan. En sonunda efendim, küfür halinde küfür halinde ölü verdi. Olur mu? Eskilerin bir faydası olur mu kendisine? Hiçbir faydası olmaz. Kafir olarak öldü. İmansız gitti. Hiç faydası yok. E bir insan kafir olarak yaşadı, yaşadı. Sonra bir pişman oldu. Gözyaşı döktü. Efendim, parmağını kaldırdı. Kelime-i şahadet getirdi. Hak yola girdi. Müslüman oldu. Efendim hemen de ölü verdi. Çok bir şeyler yapamadı. Cennete giren girer. E çok bir şey yapmadı olsun. Müslüman oluşu eski günahların hepsini siliyor. İslam makane kablahu daha önce olan şeyleri etmeden yıkar gider. Temizler. Müslüman oldu mu bir insan kurtulur. Peygamber Efendimize birisi geldi. Sarhoş, ayyaş ömrünü öyle geçirmiş. Ya Rasulullah ben Müslüman olsam şu harbe katılsam, şu anda harb ediyorsunuz. Ölsem cennete girer miyim? Girersin dedi. O halde şahit ol ki, Allah'tan başka ilah yoktur, sen de onun evçisisin ya Resulallah dedi. Kelime-i şehadet getirdi, kılıcını eline aldı, besmeleyi çekti, müşriklerle harbe girdi, şehit oldu. Daha bir namaz bile kılmamış. Vakit olmadı ki, harp var. Müslümanlar sıkışık. Vakit olmadı ama cennetlik oldu peygamber efendimiz öyle buyurdu çünkü onun için işin sonu önemli sonunu da la ilahe illallahla bitirmeye çalışmamız lazım ölülerimize ölmek üzere olan kimselere ki halet-i nezih derler ruh çekiliyor oradan veyahut ihtizar hali derler efendim ihtizar halinde böyle la ilahe illallah diye Allah'ın varlığını birliğini telkin edeceğiz söyledi mi en sonunda söyledim. Başka söz karıştırmamak çıkmamak lazım. Artık o söz üzere ruhunu teslim ediversin de öyle gözsün güzel bir ile diye. Bin sene yaşasa Allah Allah onun o arada yaptığı günahlardan ona sorgu sual eylemez buyurmuş. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte müjde var. Tabi son anda insanın çok başı sıkışık olur. Ölüm hali bizim burada şimdi böyle caminin içine bağdaş kurmuş, oturmuşuz. Vaaz dinliyoruz. Bu şekilde olmaz. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki Melekül Mevt'in ölüm işlemini yapması bin kılıç darbesi yemekten daha şiddetlidir. Bin kılıç darbesiyle çat, çut, sağından, sonundan vurulsa insan ne olur? Daha şiddetlidir. Meğer ki Allah kolaylaştıra, dilediği kullara kolaylaştırıverir. İftara kat benu İsraile ala ihtave seb inne furkatan ve, ve teziidu ümmeti alayha furkatan leysa fiha furkatun edarru ala ümmeti min kavmin yakisi sunet dine bi raiyhim teyuhillun ma ve yuharrimun ma ahallallah Av ibn Malik radıyallahu anh'ten Taberani ve Hatibi Bağdabi eserlerinde nakletmişler. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Beni İsrail 71 fırkaya ayrıldı. Bölük bölük oldu dini bakımdan çeşitli fikirler çıktı aralarında. Çeşitli mezhepler türedi. Fırka fırka oldular, grup grup oldular. 71 fırka oldular. Ve tezidü ümmeti aleyha fırkatan. Benim ümmetim onlardan bir fırka daha fazla olacak. Yani benim ümmetim de ihtilafa düşecek. Benim ümmetimin içinden de gruplar, fırkalar türüyecek. Zararlı, yanlış yollar. Efendim 72 bölük olacak ümmet. Yani Peygamber Efendimiz hep böyle güzel şeyler, güzel olacak güzel şeyler söyledi ileride olacak kusurları da söyledi. Bu ümmet bir zaman gelecek, bozulacak diye de söyledi. Fesada uğrayacak diye de söyledi. Bu ahir zamanda olacakları da söyledi. İşte 72 fırkaya ayrılacak. Bunlardan bir tanesi fırka inacı olacak. Yani doğru yolda giden Allah'ın rızasına muvafık hareket eder. 72'de 72 de bir tane. 72 de bir tane. Yani bin kişi de on beş kişi filan. Yani binde binde on beş filan eder. Aşağı yukarı. On dört eder belki. Yani ekseriyet sapıtıp yanlış yollara kalkıp gidecek. Hepsi zararlı. Hepsi zarar edecekler. Hepsi yanlış yollarda gittikleri için cezayı çekecekler. Neyse fîhâ 40a darr râ alâ ümmetî min kavmî yekîsûnet dîne bire'ihim. Bunların içinde benim ümmetime, dini kendi akıllarına, reylerine göre kıyas eden fırkadan daha zararlısı gelmeyecek. Bu 72 fırkanın, bir tanesi fırka inacı, ötekiler zararlı. Zararlıların içinde en zararlısı hangisi? Dini kendi aklıyla, reyiyle, fikriyle kıyas eden, ölçen kimse. İlim öğrenmemiş, hadis bilmiyor, ayet-i kerime bilmiyor dinin gerçeklerinden hadis-i şeriflerden ahkam-ı şer'iyeden haber yok. Aklına mantığına uyar, uyuyor. Olsa olsa bu böyledir, olsa olsa şu şöyledir diye kendi reyiyle dini kıyas ediyor. Fe <gülüyor> yuhilluna mahharramallah ve yuharrimuna ma ehallallah. Allah'ın haram kıldıklarını helalleştiriyor. Canım onun mahsuru yoktur. Helalleştiriyor ve Helal kıldıklarını da haramlaştırıyor. Yok öyle yapma. Olmaz öyle şey. Bu devir o devir değil diye Allah'ın helal kıldığını yasaklaştırıyor. Haram kıldığını da helalleştiriyor. Yapın diyor. İşte bu en zararlı bu olacak. Neden en zararlı? Şu sebeplerle. Bir insan günah işlese. Ama günahının günah olduğunu bilse, tevbe etse günahı affolur. Ama Allah'ın bir hükmünü reddetse hükmünü kabul etmese kafir olur kafir oldu mu da cehenneme gider onun için insanları bu gibi böyle kendi reyleriyle akıllarıyla oraya buraya yönetmeye çalışan kimseler kafir olmasına yol açıyor milleti. Dün akşam mübarek bir hacı Amca ile beraber sohbetteydik güzel şeyler anlattı eski Osmanlı efendisi beli iki kat olmuş 91 yaşında bembeyaz sakallı çok güzel şeyler anlattı. Dedi, işte diliyorum ki Allah'tan bunca yıl beni yaşattı. İnşallah imanı kamil ile göçsem de Allah'u Teala Hazretleri beni akdeveleriyle tabutuma alsa götürse dedi. Bu akdeveler nedir diye de izah etti. Akdevelerin ne olduğunu da izah etti. Şeyde e, uzun hikayesi, uzun anlatmayacağım da ben Cennetül Bakı'da bir Arif kimse görmüş ki geceliğin ibadet etmiş gece yarısına kadar tesbih çekmiş Medine-i Münevvere'nin kabristanında. Tabi orada fatıma Cehra Zehra Hazretleri yazıyor, yatıyor, Hazreti Osman yatıyor, sahabeden ne mübarek insanlar var orada. Allah'ın veli kulları var. Gece yarısından sonra bakmış beyaz develer geliyor. Üzerlerine her birisinin üçer tane tabut yüklenmiş bakıyor rüyada değil şöyle haline bakıyor rüyada değil olanları görüyor hiç konuşmuyorlar deveciler tabutları indirmişler içindeki ölüleri çıkartmışlar oraya yerleştirmişler oraya gömülmüşlerden bazılarını çıkartıp tabuta koyup almışlar götürmüşler ertesi gün işte orada şahıs demiş ki gördün mü dün orada sana ibadet et olanları göze demiştim gördün mü gördüm demiş işte demiş, buraya layık olanları, Medine'ye layık olanları nerede ölürse olsun, dünyanın neresinde ölürse ölsün, böyle getirirler, buraya gömerler. Onlar. Buraya layık olmayıp da Medine'de ölenleri de alırlar buradan defederler Medine demirci körüğü gibidir. iyi bırakır, kötüyü bırakır, at çıkartır, atar diye. Peygamber Efendimiz'in hadisi-i şerifi de var. Şimdi öyle Ak develer filan deyince arkasından bir hikaye daha anlattı. Hikaye ama tabi şimdi biz istersek inanırız, istemezsek inanmayız. Yani görmüş olan kimse kendisi gayet iyi inanır da biz istersek inanırız, istemezsek inanmayız. Çünkü bize hüccet olmaz fakat ibretli. Birisi esir olmuş İngilizlere. İngilizlerin asillerinden bir tanesinin kızı da herhalde komutanın kızı olsa gerek. O da esirlerin arasında dolaşmış dolaşmış şöyle dikkatli dikkatli hepsine bakmış. Bir tanesine senin adın ne soyadın ne bilmem ne diye sormuş. Gitmiş. Biraz sonra şey geliyor. İngiliz askeri şu isimli şahıs çıksın. Gel buraya. Alıyor götürüyor. O İngiliz kızı, kızı komutanın kızı karşısına almış onu bir odada Demiş ki, ben gizli Müslümanım. Ben gizli Müslümanım. Ama ne çare ki elimde imkan yok, ızhar edecek halim yok, zayıfım, hastayım. Üç gün sonra öleceğim demiş. Bak ölümünü de Allah bazı kullarına bildiriyor. Üç gün sonra öleceğim demiş. İşte bizi demiş böyle süslerler, en temiz elbiselerimizi giydirirler. Bütün takılarımızı, küpelerimizi, bileziklerimizi, yüzüklerimizi her şeyleri üzerimize takarlar, öyle koyarlar demiş. İşte filanca yere gömecekler beni. Sen oraya gel. Oraya gel. Sana bunların hepsini veriyorum. Helaldir. Bunları al. Esirlikten kurtulur, gidersin demiş. Şimdi hikaye ama bakın ne ibretli geldi bana. O 91'lik amca anlatıyor. Sonra o tarif edilen yere herkes uyuduktan sonra, geceden sonra gece yarısından sonra gitmiş açmış kabri, açılıyor onların kabirleri, açmış bakmış ki ürkmüş, hemen kapatmış memlekette kendisinden ilk ilimleri öğrendiği hocası hemen kapatmış neyse esirlikten kurtulmuş, şey yapmış neden sonra memlekete gelmiş dost hocasının şeyine gitmiş ama o gün gününü yazmış hangi gün hangi ay hangi yıl bir kağıda yazmış unuturum sonra bunu diye gelmiş memlekete hocasının karşısına, kapısına gitmiş çalmış hocamı görmek istiyorum o sizlere ömür öldü demiş karısı ne zaman öldü filanca senenin filanca ayında filanca günde kağıdını çıkartmış bakmış aynen öyle Peki, ben demiş, hocam bana şeyi öğretmişti, arabiyat yat başlatmıştı çok istiyorum, onun bana kabrini göster demiş. Bir çocuk katmış yanına, göstermiş kabrini. Şimdi herkes el ayak çekildikten sonra, bu sefer o kabri açmış, Müslüman kabristanı. Bakmış İngiliz kızı orada. Hristiyan kabristanında ötekisi, İngi, Müslüman kabristanında İngiliz kızı. Müslümanım dedi ya o burada. İşte dediği gibi yüzükleri bilezikleri filan almış sonra gelmiş hocasının hanımına. Demiş hocamın gizli hallerini bana bir anlat. Nasıldı? İyi miydi? İşte şöyleydi böyleydi. Yalan söyleme. Allah aşkına doğruyu söyle. İşte iyiydi filan. Yok demiş. Saklama. Ant veriyorum. Doğruyu söyleyeceksin. İyiydi, iyiydi ama evladım demiş. Yıkanma vakti gelince, ah şu yıkanma olmasa derdi demiş. Gusül abdesti alma zamanı gelince, ya bu, bu abdest, bu da zor geliyor, bu da olmasaydı derdi demiş. Bak Allah'ın emirlerinden bir emri, bir farzı ağır geldi, istemedi, şey yapmadı diye gidiyor. Dinden, imandan çıkıyor, Hristiyan mezarlığına gidiyor. Onun için... İbretli bir hikaye, yani o başına gelen insan bunu inanır da, biz de duyduk, böyle olmak lazım. Ne ibret alacağız? Ah şu öyle olmasaydı, buna da tahammül edilmez, öyle şey yok. Allah'ın her yasağı güzeldir. Hepsi bizi dipdiri, capcanını tutmak içindir. Her helali güzeldir, her haramı güzeldir. Hocam cihat da mı güzeldir? Cihat da güzel ya. Ölüm de güzel midir? Ölüm de güzeldir. Hayat da güzeldir. Allahu Teala Hazretleri'nin her şeyi güzeldir. Hepsi hikmetlidir. Hepsi yerli yerindedir. وَلَكُمْ فِي الْكِسَاسُ حَيَاتٌ يَا اُلُّ الْاَلْبَابِ Ey gönül akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat var diyor. Sakın ha! efendim Kısas yapılır mı? Olur mu? Caiz mi? Medeniyet vesaire falan. Bırak şu medeniyeti. Sen. O medeniyet denilen adamlar, medeniyet sahibiyiz diyen adamlar, Cezayir'e geldikleri zaman nüfusun yüzde otuzunu kestiler. Yüzde otuzunu kestiler. İtalyanlar Libya'ya geldikleri zaman nüfusun yüzde ellisini kestiler. Hurma bahçelerini ateşe verdiler. Sen medeniyet, medeniyeti ne sanıyorsun sen? İslam'ın emirlerine saldırmak mı medeniyet? Bizim ecdadımızın arifliğini, zarifliğini sen öyle uzaktan anlayamazsın. Dün akşam dinleseydin o 91'lik ihtiyarı yanımda şey vardı üniversite hocaları vardı başka dinlediler böyle ne mübarek insan hayran kaldılar. Neden? İşte o şey. O bizim eski tam İslam kültürü İslam terbiyesiyle yetişmiş bir kimse. Böyle ya bal akıyor ağzından tatlı dinliyor insan. Onun için Allah'ın hiçbir emrini horhakir görmeyin sakın ha. Kısas olsun efendim şey olsun cihat olsun İranca emir, falanca emir ne buyurduysa o bizim hepsi, bizim faydamızdadır. Ne emrettiyse iyidir, ne yasakladıysa güzeldir. Dinden imandan çıkıyor insan. O kafirlerin şeylerine bakmayın. Karışık bir devirdir. Sabah Nisan Müslüman kalkar, akşama kafir gider. Gece Müslüman yatar, sabaha kafir gider. Karışık bir devirdir. Çok dikkat etmek lazım. Devamlı Allah'a sığınmak lazım. Sonra dinini insan kendi aklıyla kıyas etmeyecek. Senin aklın ne kadar? Bak ne akıllı adamlar çıkıyor. Onlar bile şaşırıyorlar. Onlar bile şaşırıyorlar. Yani akıl akıldan üstündür. 99 tane şeyi güzel yapar, yüzüncü de hata edebilir. Sen aklına fazla güvenme. Hindistan'daki akıllı adamlar öküze tapıyorlar. Öküze tapılır mı mü diyen şeye? ökyüzün karşısına geçmiş tapınıyor. Yani onu Tanrı edinmiş de ona tapınıyor. Yalnız Mısır'da tarihten önceki devirlerde Firavunlar zamanında tapılmamış. Ruz Aleyhisselam zamanında. Bugün bile tapılıyor. Onun için aklına güvenme Allah'a dayan. Akla kalma er tecelli nuruna. Akla kalma er tecelli nuruna. Çem'ah hacet kalmaz erdik de sabah. Sabah olunca muma ihtiyaç kalır mı? Sabah olunca muma ihtiyaç kalır mı? Allah Allah sana hak yolu gösterirse o zaman anlarsın işin nasıl olduğunu. Bilmiyor musun ki Musa aleyhisselama bile Hızır aleyhisselam ne dedi? İlneke len pestatıya ma'iyye sabra. Ya Musa sen benim yanımda sabredemezsin ki ben ilmiyle dün öğrenmişim sana ters gelir benim şeyle. Mötekisi ulul azim peygamberlerden bir ulu peygamber. Ona rağmen Hz. Aleyhisselam'ın yaptıklarını ilmiledünden ve allem nahu ilma öğrettiği şeylere hazmedemedi. Onun için akılla her şey hallolmaz. olmaz. Akıl dersen hepsini öğrendik işte bu dünyanın ilimlerinden nice yanlış şeyler var. Adamın birisi çıkıyor, bir kanun koyuyor ortaya uzun zaman ilim alemi o kanuna esas kanun diye bakıyor, ondan sonra bir başka alim ispat ediyor, hayır bu yanlıştır, şurası şurası, şurası, şurası, ispat ediyor hadi onu bırakıyorlar ötekisi olur, öyle oluyor ve o da değişecek belki, onun da inceliği çıkacak, bize fizik dersinde öğretmediler mi, Işık doğru yol boyunca yürür diye öğrettiler, fizik deneyleri yaptırdılar, ortaokuldayken tamam, ışık doğru gidermiş bilen diye Liseye kadar öyle bildik. Liseye geldik, difüzyon olayı diye bir olay bir şeyler oluyor. İncelenmeler, şeyler. Işık doğru yol boyunda yürüse bu olmaz. Girişim hadisesi oluyor. O zaman anlaşıldı ki ışık dalgaymış. Dalga dalga gidiyormuş. Dalga boyları vesaireleri. O zaman aklımız başımıza geldi. Onun için öyle zaman gelir şimdi doğru sandığın şeylerin ne kadar hatalı olduğunu anlarsın daha 20 yaşında, 30 yaşında, 25 yaşında delikanlı başında kavak yerleri esiyor efendim müştehitleri beğenmez ulemayı beğenmez hata etmişler oğlum daha küçüksün, daha büyüyeceksin dur bakalım aklın hemen birden öyle şey yapma yok efendim o hata da bu hata da bilmem ne de evladım senin dediğin gibi değil iş bak dünya düz görünüyor ama yuvarlak efendim yuvarlak olsa alt tarafından aşağı düşeriz düşmezsin oğlum Düşmezsin, İşte bu senin gördüğün gibi değil. Çubuğu sokarsın suyun içine, bardağa dışarıdan bakarsın kırık görünür. Kırık değil çubuğu. Çıkar dışarı, işte bak kırık değil. Sok içeri, gene kırık görünür. Göz bile şaşırıyor. Hani ben gördüğüme inanırım diyorsun. Hadi bakalım gördüğün kırık. Ama hakikatte kırık değil. Demek o da hayal olabiliyor. Onun için büyüklerin sözünü öyle hemen kolay kolay şey yapmak Önce bir anla onların ne kadar yüksek insan olduğunu iyice bir anla. Ondan sonra sen de o kadar o yaşa geldikten, inceledikten sonra edebini, tevazunu nasıl takınırsın bak. Hayran kalırsın onların büyüklüklerine. Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal demek yok kendi aklıyla. Öyle ileri sürmek yok. Bana kalsa bu böyledir. Efendim bilmem ne varmış yani. Öyle diyor bana. Efendim bayramda gitmişim arkadaşımın evine Bir kadehçik içi içivermişim ne varmış ya Haram Efendim o kadardan sarhoş olmam Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır Bitti O anda şey yapmasın ama ona alışırsın Alkolik olursun sonra Onun İslam kökünden temizliyor Kökünden kapatıyor orayı Buradan içeri bir şey gelmesin diye duvar örüyor oraya Efendim içinde çok az alkol var %4 alkol var O %4 alkolü içmeye başladımı mı Almanya'ya git gör Hepsi adamların fıçı gibi Sarhoş, ayyaş Bira içe içe Hepsi ayyaş alkollü içki bal gibi Ve alkolik oluyor Gördük sokakların kenarına oturmuşlar Kadın olsun erkek olsun Nasıl böyle bira içe içe şişmiş Artık alkolik olmuş Hiçbir şey kar etmiyor hiçbir söz Burnu kıpkırmızı Öyle gidiyor. İşte o kötü akıbeti İslam gördüğü için başından orayı engelliyor. Hayır. içmeyeceksin bunu diyor. Onun için senin aklına ermez. Evet ne olur? Hücret getiriyor. Ne olur? verirsin İçersen günah olur. Helal diye içersen kafir olursun. Biter. İfrazuke min delvike fi inai ahike ve bil bilma'rufi ve nehyuke anil münkeri sadakatun ve tebessümüke fî veçhî ehîke sadakatun ve imâdetül haceri ve şevkü vel azmü an tarikî an tarikin nasi sadakatun ve hidayetül racülü fil ardı fil ardı dâlleti sadaka sadaka Resulullah bu hadisi şerif Ebu Zerri Gıfari Hazretlerinden rivayet edip çıkartırsan el açan fakire verirsin veya kapına gelen kimseye verirsin yemek verirsin para verirsin bir şey verirsin sadaka bu başka çeşit sadakalar da var başka çeşit hayır kapıları, sevap kazanma imkanları da var nedir? herkesin yapabileceği şeyler kolay şeyler Mesela İfrâhüke min delvüke Fi inâ-i ehîke sadakatü Senin kendi kovandan kardeşinin kovasına şar diye suyu boşaltı vermen sadakadır. Kuyunun başını düşünün. Sen kuyudan suyu çekmişsin. Öbür arkadaşın da gelmiş. Sen kovalarını doldurmuşsun. Efendim, Öbür tarafta kuyruk var. O kuyruğun arkasında farz edelim kuyruğun arkasında kuyruğa girdi o arkadaş ama sen onu seviyorsun onun işi var senin durumun müsait gel bekleme diyorsun kovaya döküveriyorsun suyu hadi sen git ben biraz arkaya senin yerine geçerim biraz sonra doldurup giderim işte o da bekleseydi o suyu alacaktı ama sen kovandaki suyu ona verdin. o da sadaka o da bir hayır sadaka ve emruke bil maruhu ve nehiyeke anil münkeri sadakatir. Bir kimseye dinin aklın uygun gördüğü şeyi emredip tavsiye ediyorsun sadaka. Dinin aklın hoş görmediği şeyi yapma etme böyle doğru değil diyorsun sadaka. E, o zaman herkes sadaka verebilir zengin olma lüzum yok. Evet işte o tam dediğin gibi zengin olma lüzum yok. İnsan fakirken de çok hayırlar sevaplar kazanabilir. İslam böyle. Kardeşine kardeşim, tavsiye ederim, şunu şunu yap, çok sevap kazanırsın dedim, o tavsiyenden dolayı ecir alırsın. kardeşinde bir kusur gördün, kardeşim böyle yapma. Ben bunu hadis-i şerifte şöyle duydum, bir hoca, doğru ciddi hoca anlatmıştı, bazıda dinlemiştim, öyle yapma, o günahmış. Ha öyle mi? Peki. İşte nehi münker. Kötülüğü yaptırmıyorsun, iyiliği yaptırıyorsun. Bu da sadakadır. Daha ve tebessümüke fi vecih Müslüman kardeşinin yüzüne güleç yüze bakıp tebessüm etmen de sadakadır. Müslüman kardeşinin yüzüne bakıyorsun, gülüyorsun. Tamam. istersen bir şey deme. Karşıdan yüzüne bakıp gülüyorsun, sadaka. Bu da sadakadır. Öyle kimseler bilirim ki konuşmaz çok. Gelir kapıdan şöyle oturur bir köşeye toplantıda. Ama yüzüne baktığın zaman böyle bir böyle bir yumuşak güler. Yani canını veresin gelir. O kadar tatlı güler. İşte bitiyor. Öyle kimseler de vardır ki kapıdan içeri girer. la senin yanına gelmedi. Kaşları çatık. Oturur bir kenara. Yani buradan ruhun kararır. Sana bir şey yapmadı ama öyle bir kaşlarını çatıyor ki böyle herkese küsmüş gibi veya bastan yutmuş gibi içeri geliyor. Kaşları çatık. Namazı kılıyor. herkese de küs gibi çıkıyor gidiyor. Olmaz ki. Ne olur yani tebessüm bile sadaka hakikaten öyle tebessüm etmediği zaman kırgınlık oluyor e sen bana öyle kırgınlık yaparsan ben de senin yüzüne bakmam büyü veriyor insan yani öyle içi kırılınca ya ben sana ne yaptım da? ben sana bir kötülük yapmadım ben seni severdim evvelce sen niye böyle surat asıyorsunuz? hastaysan hasta ol ne yapalım yani? hasta insan gülmez mi dertliysen dertli ol ne yapalım önce bir gül ondan sonra da derdini söyle yani somurtmak kötü bir şey, tebessüm bile sadaka. Sonra ve imatetül haceri ve şevkü vel azmı anittarikin nâsi sadaka. İnsanların yol, yolundan, geçtiği yoldan efendim taşı, dikeni, kemiği gidermek, almak o da sadakadır. Malum işte efendim sığırı kesmişler, etlerini sıyırmışlar, kemiği savurmuş atmış yolun arkasında. Veyahut efendim diken yolun ortasında yürürken adamın eteğine takılacak veya ayağını kanatacak bilen Veyahut taş orta yerde duruyor. İşte onları alı vermek, yolu vermek, bir kenara iti vermek yoldan yolu muntazam hale getirmek o da sadakadır. Herkes kendi yolunun önünü, evinin önünü temizlese Peygamber Efendimiz öyle tavsiye etmiş. Şehir tertemiz olur. Eskiden evin çocukları çıkardı, sabahleyin evi temizledikten sonra süpürgeyle. Evin önünü de temizlerdi, çiçek gibi olurdu ortalık. Şimdi bıraktık şeye işleri belediyelere, yetişemiyor onlar da. O zaman sanki burası Müslümanların şehri değil. Müslümanlık nezafet dinidir, temizlik dinidir. Her taraf pislikten, pasaklıktan geçilmiyor. Tertemiz olması lazım. Ve hidayet-ül fil ardil ardı dalleti sadaka. Efendim karışık yol, yerde, arazide bir insana doğru yolu göstermek, bak yanlış gidiyorsun o taraf değil şu taraftan gideceğin yere, köye şuradan gidilir diye yol göstermek o da sadakadır. Bu hadis-i şerif böyle bitti. Demek ki bizim küçümsediğimiz veya ehemmiyetini anlamadığımız bazı şeyler vardır ki, onlar da sadakadır. Sadaka dermiş gibi insana sevap kazandırır, ecir kazandırır, deftere amalini hayırlarla doldurur. Burada zikredilmeyen başka çeşitleri de var. Erkeğin, hanımının ağzına buyur filan diye, hani muhabbet olsun diye bir lokma tutuvermesi o da sadakadır. Başka hadis-i şeriflerde geçiyor. Yani mühim olan Müslümanları sevmek, Müslümanların hayırına bir şeyler yapmaya çalışmak. Buradan hep o çıkıyor yani. Sevgi, muhabbet, birlik, beraberlik için yapılan her şey sanki parayla insanın gönlünü al, alıp sevindirmişsin gibi, para vermişsin gibi hayır kazanmaya sebep oluyor. Selam da sadakadır. Efendim... İnsanların arasında adalet yapman da sadakadır. Buhari'den, Müslimden başka bir hadis-i şerifin mealini okuyorum. Efendim bir kimsenin devesine yük yüklemesine, yük indirmesine yardım etmek o da sadakadır. Efendim güzel söz sadakadır. Efendim namaza atılan adımlar sadakadır. Diye başka hadis-i şeriflerde o da geçiyor daireden çıkıyorsun, istersen orada kılarsın namazı ama her adım attığında sadaka gibi sevap kazanıyorsun. Onun için bu, bu iyilikleri küçük görmeyelim. Başka bir hadis-i şerifte öyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Maruf, yani aklın, şeriatın, hoş gördüğü bir şeyin herhangi çeşidi olursa olsun sakın hor hakim görme. Onu yapmaya çalış. Bazen bir tebessümden ne hayırlar hasıl olur. Efşü selam ve et'imut ta'am ve kûni ihvanen kemâ emerekümullah Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Efşü selam Selamı ifşa ediniz Yayınız demek yani Yaygınlaştırınız Ve et'imut ta'am Ziyafet çekiniz, yemek yediriniz Ve kûni ihvanen kemâ emerekümullah Allah'ın size emretmiş olduğu gibi kardeşler olunuz. اِنَّ müminine الْمُؤْمِنُونَ Demek ne demek? Ayet-i kerimede Müslümanlar başka bir şey değildir birbirleriyle ancak ve ancak kardeştir. Başka bir sıfat yakışmaz Müslüman'ın Müslüman'a göre. Durumu hasımlık olmaz, Efendim kavga olmaz, gürültü patırtı olmaz, kıskanmak olmaz, düşmanlık olmaz. Müslüman, Müslüman'ın sadece ve sadece kardeşidir. Allah'ın emretmiş olduğu gibi kardeş olun buyurmuş Peygamber Efendimiz. Kardeşlik yapmak Allah'ın emridir bize. Birbirimize kardeş olmamız. Yemek yedirmek yani isterse bir paça çorbasına çağırsın insan. Zengin olmak şartı yoktur. İsterse bir paça, beni bir deve paçası çorbasına çağırsalar giderim buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani ben onun yemeğini beğenmiyorum. Ben onun şeyini istemem filan diye bir fikir yok İslam'da. Fakir ise tuz ekmek koyar. Buyurun bizim evde fukara çorbasına bu akşam beraber çorba içelim der gider. O öyle şey olur. Tabii bir de yolda kalmış muhtaç, fakir efendim şey kimseleri kayırırsa isen daha da iyi olur ama kardeşin kardeşi de çağırması lazım evinde kendi başına yemek yiyeceğine çağır o kardeşinle ya. ertesi günde o seni çağırsın sen ona git, samimiyet artsın arada şeyde bizim Mustafa Feyzi Efendimiz efendim büyüklerimizden, ulemamızdan kardeşi Tekirdağ müftüsüymüş Tekirdağ müftüsüymüş ama çok cömert bir insan, Hazreti İbrahim gibi hiçbir akşam yalnız yemek yemezmiş Misafiri yok. Han odalarına gidermiş, oradaki gariban işçilerden, şeylerden insanlar bulurmuş, sofrasına oturturmuş, İlla akşam yemeği misafirle olacak. Misafir odasında bir normal kapı varmış, bir de dışa açılan kapı varmış. İşte oradan misafirler geliversin kolayca, çıkıversin kolayca diye. Ayrı kapı yaptırmış. Misafir odasına girişi kolaylaştırmış yani. Şimdi bizim İstanbul'da bir hacı komşumuz var, hacı amca yaşlı. ''Benim babamla'' diyor, arkadaşı bu müftü efendiyi ziyarete gitmişler Yani bana anlatan hacı amcanın babasıyla bir kişi daha bu cömert müftü efendiyi ziyarete gitmişler. Çıktıktan sonra çağırmış öteki ziyaretçi fıspıspı bir şeyler söylemiş. Beriki de demiş ki, ''Ne söyledi?'' ''Canım aramızda bir şey konuştuk. Söyleyecek olsaydı sana da söylerdi.'' ''Yok Allah aşkına söyle.'' ısrar etme yok söyleyeceksin demiş ki efendi biz seninle eskiden beri dostuz ahbabız bize işaret oldu üç gün sonra vefat edeceğiz gel beraber gidelim demiş o da olur demiş yahu diyor üç gün sonra ikisi de öldüler diyor acayip işler bu eski insanlar yani yol arkadaşı hani ben buradan Malatya'ya gideceğim sen de gelir misin hadi beraber gidelim der gibi Demiş, senin eski ahbabız, bize işaret oldu, gel beraber gidelim. O da olur demiş. Yok ben daha yaşayacağım, gelin edeceğim, çocuğuma bilmem, dükkan açacağım falan yok. Peki, ahbaplığa bak. Bizim hocamız öyle derdi. Bir arkadaş bir arkadaşa hadi buyur gidelim dediği zaman, nereye derse o arkadaş değil derdi. İşine gelirse gidecek, gelmezse gitmeyecek nereye diye soruyor. İşine gelirse gidecek, nereye diye gelmezse bahane kıvırtacak öyle arkadaş olmaz arkadaş arkadaşa buyur dediği zaman peki diyecek derdi yani hocamız Bahmetli. o da öyle demiş demek üç gün sonra ben ahirete gidiyorum gelir misin gel beraber gidelim olur demiş ya ne muhabbet varmış ne insan sonra insanın üç gün önce ölümünü bilmesi ne demek hazırlanır insan gafil yakalanmaz demek ki Allah'ın sevgili bir kulu ki o cömertliğinden diyorum ben o evinin kapısının açık olmasından, güzel huylarından Allah sevmiş. Üç gün sonra gideceğini de şey yapmış. Sonra ölüme gidişe bak. Sanki hacca ömreye gidiyorlarmış gibi. Bir korku yok. Zaten herkes diyor İbrahim Akbî Erzurumi Hazretleri, herkes Allah'ı seviyorum der. Der ama hangisi doğru, hangisi yanlış? Çocuğa bile söylüyorsun. en çok kimi seversin? Allah'ı seversin. Herkes böyle diyor yani çocuk büyük herkes diyor da Allah'ı severim diyenin yedi tane alameti vardır diyor İbrahim Hakkı Erzurumlu Hazretleri. Birinci alameti ölümden korkmamak. Ölümden korkmamaktır ölümden nefret etmemek. Neden? Ölüm benimle dostlarımın arasında bir perde. Kalkarsa dostlarma kavuşacağım. Resulullah'ın yanına gideceğim. Efendim büyük hocalarımın yanına gideceğim, Allah'la beraber olacağım. İstemez mi insan? Hakikaten Allah'ı seven insan Allah'a kavuşmayı istemez mi? Doğru, ölçü doğru. E bu insanlar da bak demek ki Allah'ın sevgili kullarıymış ki, Allah'ın sevdiği, bu aşkullah, muhabbetullah içine yerleşmiş kimselermiş ki, üç gün sonra ölecek üzülmüyor hiç. Gel sen de gel diye arkadaşları çağırıyor, ziyafete çağırır gibi. eftalül İslam, men el mislimune min lisanihi ve yedihi ve ekmelül müminine imanen ahsenuhum huluka ve eftalül salatı, tulel kunud ve eftalül sadaketü cühdül mukil Cabir İbni Abdullah hazretlerinden meşhur hep duymuş olduğunuz bir hadisi şeriftir ki Peygamber Efendimiz buyurmuş ki eftalül İslam, Müslümanlığın en faziletlisi, en üstün olanı nedir? men سَلِمَا milli sanihi ve yedihi. İnsanın elinden, dilinden, öteki Müslümanların selamette olması halidir. En güzel Müslümanlık budur. Sen başkasını diline dolayıp da ezalandırıyor musun, çekiştiriyor musun, üzüyor musun, küfrediyor musun, kalp kırıyor musun? İyi Müslüman değilsin. Senin dilinden öteki Müslümanlar selamette ise iyi Müslümansın. Senin elinden Müslümanlar zarar görüyor mu? İyi Müslüman değilsin. Senin elinden zarar görmeyecek dövmeyeceksin sövmeyeceksin senin yaptığın işlerden dolayı onlar zarara uğramayacak. En iyi Müslümanlık diğer Müslümanların o kimsenin elinden ve dilinden selamette olması halidir. Onlara onlara zarar gelmiyor. Ve ekmelül müminîne imanen ahsenü'l hukuka. Müslümanların iman bakımından en kâmil olanları kimlerdir? İmanı en kâmil, en olgun imanlı. Ahsenü'l <gülüyor> hukuka. Huyu en güzel olandır. Akşam 91'lik o Hacı Amca biz neredeyse elini bırakıp ayağını öpeceğiz. Öyle hürmet ediyoruz. O da tevazuundan sanki şey gibi neredeyse o da bizim elimize ayağımız öpecek. Huyu güzel. Allah'ın sevgili kulu Allah veli. Huyu güzel. Tevazu'a bak. Sözü söylediği zaman başlarken tevazu ile başlıyor. Her şeyi böyle. Demek ki huyu güzel olacak. Ve eftalü sadakati yani sadakanın en sevaplısı, böyle çok ecir kazandıranı, cühdül mukil. Yani elinde imkanı az olan bir insanın o darlığına rağmen yaptığı sadaka, hayır. Bolken verirsin. Milyonları olan bir insan, bir milyon dökülse şöyle dönüp bakmaz, aldırmaz. Ama beş kuruşa muhtaç bir insan, Kardeşinde bir ihtiyaç görünce onu zorlanıp da ona verebiliyorsa, zorluk durumundayken ona, hadi ben bir başka yerden temin ederim, ona verebiliyorsa işte asıl sadakanın üstünü o. Eski devirde Gazali Hazretleri kitabına yazmış ismiyle söylüyor ki, bir Müslüman bir Müslümana kesilmiş bir hayvanın başını hediye etmiş, çoluk çocuğu çoktur pişirsin işte dili yenilir, bilmem şurası yenilir, burası yenilir, gerdanı yenilir filan diye pişirsin yesin diye vermiş. Adamın da evinde birkaç gündür açlık var yani. Çoluk çocuk aç açık, o kelle gelince, sığır kellesi kendisine pişirecek ama aklına gelivermiş. Falanca arkadaşı daha çok muhtaç, daha fakir, daha fazla gündür aç Kendisi hadi ben gene bulurum bir yerden demiş, götürmüş onu ona vermiş. Biz olsak hiç olmasa şuradan boynundan biraz alalım da biz de pişirelim filan deriz hiç olmasa Yani hayır yapacak bile olsak bölüşmeyi düşünürüz. Kardeşliğin eftalı İsar da onlar İsar yapıyorlar. Yani İsar demek kendisine tercih etmek kardeşi demek. Evet bölüşmek de kardeşlik ama yarısı senin olsun yarısı benim olsun o da kardeşlik ama onu tercih etmek üstün kardeşlik ona vermiş. O alan şahıs da düşünmüş taşınmış ben çok muhtacım açım çocuklarım açlıktan kırılıyor ama filanca kardeşimin durumu daha fena o da ona vermiş o da ona vermiş Gazali Hazretleri isimleriyle söylüyor. Sonunda yedinci kişiden tekrar birinci kişiye gelmiş. Kelle. Yedinci kişi de demek ki düşündü taşındı işte benim filanca kardeşim daha muhtaç diye ona gelmiş. Aynı kafa. Kimsenin kimseden haberi yok. Böyle tantanayla davul çalarak vermiyor ki hediyeyi. Sessizce götürüp veriyor. En sonuncu da bilmediği için getirmiş ona vermiş. Artık pişirmişler. Ne yapsınlar? Pişirmişler, yemişler. Demek ki nasip onunmuş ama yedi kişi bu sefer sadaka sevabı aldı. Yine onlar yedi yemeği ama nasip değişmedi ama yedi kişi ayrıca sevap kazandı. Ondan sonra boğazdan geçti o aşağı. Şey. Eskiden böyleymiş. Biz Müslümanlığın bize hani küçük çocukları böyle nineler dizlerine oturturlar da Müslümanlığı anlatırlar. Biz Müslümanlığı masal gibi biliyoruz. Masal gibi. Yani bizim hayatımızda Müslümanlık yok. Bizim çevremizde Müslümanlıktan, Müslüman ahlakından, davranışından izler çok az kalmış. Biz böyle masal dinler gibi onları böyle menkabelerini dinliyoruz yani. Kendi hayatımızda Allah tatbik etmeyi nasip eylesin. Eftalül <gülüyor> a'mal en tutuk ile ala akik el mümini süruren ve takdii anhu değinen ev takdii anhu değinen ev tut imahu kubzen Abdullah ibn Umerden radıyallahu anhumaa ve Ebu Huraireden radıyallahu ah rivayet edilmiş Peygamber Efendimiz buyurmuş ki amellerin en faziletlisi yapılan işlerin en faziletlisi nedir? En tutukla ala akı kelme minü Müslüman kardeşinin içine sevinç sokmandır, sevindirmendir onu. Müslüman kardeşine neşe verditem, onu onun gönlünü hoş etmendir. Amellerin en üstüne oldu. Karşındaki Müslümanı sevindiriyor musun? Gönlünü hoş edebiliyor musun? İçine sevinç, sevgi, efendim e, neşe dahil oluyor mu? Yani senin yaptığın şeyler, işte en iyi amel o ev veyahut tak diye anhu değnen onun namına borcunu ödeyivermendir. Hiç yapan duydunuz mu bu zamanda? Şu ikinci okuduğum şeyi yapan bir Allah'ın kulunu duydunuz mu? Bir kardeşinin borcunu onun namına gidip ödeyi veren bir kimse duydunuz mu? Gelip boynunu bükse, borç para istese gene vermiyoruz. Onun filanca yere borçlu olduğunu bilip de Gidip onun namına borcunu veren bir kardeş duydunuzsa bana verin bir dahaki hafta haberini verin de burada söyleyeyim daha iyi insanlar varmış diye. Ev üçüncüsü tut'imehu hıbzen ona ekmek yedirmendir. Tabi şimdi sofralarımızda ekmek ne? Ekmekten ayrı peynirimiz olsa, zeytinimiz olsa, sucuğumuz olsa, yumurtamız olsa bugün evde yemek yok der hanımlar. Efendi, bugün evde yemek yok der. E bunlar ne? E ekmek, tuz, biber, sirke, yağ, yumurta. Sanki onlar nimet gibi. Bu bu akşam evde yemek yok der. Yemek olunca ille baklava börek mi olacak, kızartma köfte mi olacak, bilmiyorum ki. Bak ne diyor? Ve tut imahu kubcen ona ekmek ikram etmen, yedirmendir diyor. Yok ki o zaman da bilmiyor musunuz ki kıtlık zamanında hurmayı nöbetleşe emerlermiş al birazcık sen em ondan sonra al birazcık sen em al birazcık sen em aç hurma da yok ekmek de yok evlerinde 3 ay 5 ay ocak yanmıyor ama Allah'ın nice, nice güzel böyle sevgili kulları gelmiş geçmiş o hallerde bizim elimizde her türlü nimet var evimiz tepeden tırnağa dolu sırtımız kavi Yine de şükrümüz az. Halbuki bizim normal olarak nimetler çok olduğuna göre çok daha fazla ibadet etmemiz lazım. Eski insanlar bak hurmadan gayrı bir şey bulamamış. Bir hurmayla oruç tutmuşlar, suyla iftar etmişler deyip çok şükür Ya Rabbi, ben senin çok iyi bir kulun olmadığım halde bana bu nimetleri ikram etmişsin diye ağlayıp sızlayıp yerlere yatıp gözyaşları döküp secdeler edip öyle ibadet etmemiz lazım. Sanki bunlar bizim hakkımız. Sanki bunların hepsini vermeye mecbur Allah bize. Hiç ibadet tarafına yanaşmıyor insan. Biz. Diğer hadis-i şerif: efdalül a'mal en tuhibbe lillah ve tubghada lillah ve ta'mele lisaneke fi zikrillah ve en tuhibbe lin-nasi ma tuhibbu linefsike ve tekreh tekra lehum ma tekrahu linefsike ve en tekula hayran ev tesmut." Bu da güzel huyları bize açıklayan çeşitli noktaları güzelce ifade eden cevami ülkelim hadisi şeriflerden birisi Peygamber Efendimiz buyurmuş ki amellerin en hayırlısı en faziletlisi nedir? En tuhibbelillah ve tubgıda lillah Allah için sevmen Allah için buğz Filanca kimseyi seviyorum. Neden? Menfaatim mi var? Paramı mı veriyor? Efendim bir iyilik mi yaptı sana? Hayır, hayır, hayır. Allah için seviyorum. İyi insan, iyi Müslüman, temiz ahlaklı ondan seviyorum. E filanca adam, ona kızıyorum. Neden? Sana bir kötülüğüm mü oldu? Hayır, beni tanımaz bile. E niye kızıyorsun? Allah'ın yolunda gitmiyor da, onun için kızıyorum. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Çok kıymetli bir şey çok kıymetli ve çok önemli bir şey bu zamana Müslümanları kimi seveceğini kimi sevmeyeceğini bilmiyor Amerikanın gidip efendim ciğeri 5 para etmez artistlerinin peşinde odasını onun resmiyle doldurmuş ona hayran bıyığını ona göre bırakıyor saçını ona göre kestiriyor ona benzetmeye çalışıyor kendisi ya o sevilmez neden hocam Kişi sevdiğiyle beraber olacak. Onun yanına gidersen cehennemin en aşağısına gidersin. Kişi kimi severse onunla beraber olacak. Filanca hacı efendiyi sevmiyorum. Ne yaptı? Sana bir kötülüğün var. Kötülüğü yok ama geçen gün efendim bana şu köşe başında çekti kenara. Evladım böyle yapma. Allah'ın emri şöyledir, böyledir dedi. Ukala. Ukala değil. İnsana günah olarak Allah'tan kork denildiği zaman kızması yeter diyor Peygamber Efendimiz. Hak sözü söylüyorsa yut bakalım onu. Hazme. Başka çaren yok. Doğruyu söylemiş adam. Kızıyor. Hanımına sahip ol. Böyle açık saçık gezdirme demiş. Vay benim hanımıma ne karışıyor. Veya çocuğunu şöyle terbiye et demiş. Vay benim çocuğuma ne karışıyor. İşte Müslüman olduğu için sana nasihat ediyor. Senden nasihati şey yapmıyorsun. Allah için sevecek, Allah için kızacak. Öyle batıl sebeplerle değil. Bir ve daimelerle zikri zikrillah dilini Allah'ın zikrinde kullanacak. Senin dilini Allah zikrinde kullanmandır amellerin en hayırlısı. Allah için seveceksin, Allah için edeceksin. bir dilin Allah Allah diyecek. Allah'ı anmakta kullanılacak bu dil. Her zaman Allah Allah dese başka başka bir şeye vakit kalmaz hocam. Sen Allah rızası için bir kimseye nasihat edersen o da zikirdir. Kur'an okursan o da zikirdir. İlim okursan, ilim öğretirsen, ilim öğrenirsen o da zikirdir. Yani zikir, zikir geniş bir şeydir. Kur'an-ı Kerim zikirdir. Bir adı zikir zaten. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ve لَهُ لَهُ لَهَافِزُونَ Zikir. Namaz zikirdir. Böyle zikrullahi ekber ayet kelimesinde zikir kelimesi namaza ait. Hac ekseriyetle zikirdir. Onun için dilin Allah yolunda kullanılacak. وَاَنْ ma لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ ve وَتَكْرَهُ ma مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ Senin kendi nefsin için sevdiğin, istediğin şeyi insanlar içinde istemen, kendin için istemediğin, hoş görmediğin şeyi insanlar içinde istememen, hoş görmemendir. Amellerin en üstünleri. Demek ki insanları kendi yerine koyuyorsun da kendin neyi temenni ediyorsan ondan için onu isteği veriyorsun. Kendin neden hoşlanmıyorsan insan insanlar için de onun olmamasını istiyorsun. İnsaflısın demek ki. İnsaflısın ki ben yaşayayım da başkası ne olursa olsun demiyorsun. Ben çıkayım üste de alttakiler ezilirse ezilsin. İster kafalarına basayım, ister omuzlarına basayım, ister kalplerine basayım ne olursa olsun ben yukarı çıkayım. Bu bencillik. Bu İslam işte. Kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmek, kendisi için istemediğini kardeşi için de istemek. İslam bu. Güzel huy bu. Bu hadisi şerifi ah bir tatbik edebilsek işte bir cami dolusu evliya o zaman. Tatbik edebilsek şu şeyi bitti. Sonra ve entekule hayran el tesmut. Ya hayır söylemen ya da susma. Boş laf gevezelik yapmama. Ya hayır söyleyeceksin ya da susacaksın. Güzel iş bu. Şimdi dikkat ederseniz bunların hepsi paraya bağlı dayanmayan şeyler. Zihniyete dayanıyor. Biz bunları yapabildik mi en hayırlı amelleri yapmış olacağız. Bir daha söyleyeyim. Amellerin en üstünü nedir? Allah için sevmen, Allah için buğzetmen dilini Allah'ın zikrinde kullanman, kendin için sevdiğini insanlar için de sevmen, kendin için istemediğini insanlar için de istememen, ve hayır söylemen ya da susman. Dört tane esas. Yapabilirsen, en hayırlı, faziletli işleri yapmış oluyorsun. Sevdiğini Allah için sevip, kızdığını Allah için kızacaksın, dilin Allah'ın zikriyle meşgul olacak, insanlara iyilik isteyeceksin, kendine istediğin şeyleri isteyeceksin, Hayır söyleyeceksin Hayır değil söyleyeyim sus o zaman